Hoş geldiniz, iyi günler. Bu İstanbul'u kazan e, biz kepçe programının üçüncüsünde bir aradayız. Ben e, Murat Güvenç ve Özlem Altınkaya e, birlikte bu bir programı yapıyoruz. Belki geçen programları izlememişler, e, izleyebilirler. Bu programda İstanbul'un e, iktisadi mekanlarının oluşum süreci üzerinde Duracağız ve bunu anlatmaya başlayacağız ancak bu işe geçmeden önce Özlem'in bazı bildirileri bazı hatırlatmaları olacak Evet her şeyden önce şunu söyleyeyim program blogumuz şu an için yapım aşamasında tamamlandıkça haber vereceğiz Ancak yorumlarınızı şu an için bize e mail adresinden ulaştırabilirsiniz Belki hocam bu programa başlamadan önce Sermet Muhtar Alus kimdir? Evet. Bir önceki programı kaçıran varsa onu da bir tekrar hatırlatarak evet. başlayabiliriz. Ben Ken onu söylemeyi unuttum. Biz bu programı, bu gezileri, tarihin izlerindeki gezilerimizi kendi başımıza yapmayacağız. Sermet Muhtar Alus'un nasıl diyelim rehberliğinde yapacağız. Sermet Muhtar Alus'un bizim... Programımızın başlığına e, esin kaynağı olan İstanbul Kazan Ben Kepçe diye bir kitabı var. Bu iletişim yayınlarından çıkmış ancak maalesef bugün şeyi bitmiş. ...mevcudu bitmiş, belki bizim programımız bu kitabın tekrar yeniden basımına da bir vesile olur... ...çünkü biz bu programı, bu kitabı çok değerli bir gezi kitabı olarak kullanıyoruz, kullanmayla devam edeceğiz. Evet, kendisi hakkında birkaç cümleyle bilgi vermek gerekirse... 1887 yılında doğmuş bir İstanbul Beyefendisi Reşat Ekrem Koç'un İstanbul Ansiklopedisi'nde kıymetli notlar vermiş... Çeşitli gazetelerde ve dergilerde 30'lu ve 40'lı yıllarda yazıları var. Özellikle Akşam Gazetesi'ne yazdığı 30 sene evvel İstanbul yazı dizisi bunlardan en önemlisi. Yazıların teması 20. yüzyıl başında İstanbul'da gündelik hayat. Ve o bu 20. yüzyıl başı İstanbul'un 1930'ların ve 40'ların perspektifinden bakıyor ve biz bunu çok değerli buluyoruz. Evet ee, biz biz e, o bakımdan yani biz e, Reşat Ekrem e, Koçu'nun da dediği gibi yani Sermet Muhtar Alus bir böyle İstanbul hakkında bir e, derya bildiği deryası diyebiliriz onun e, kitabından yararlanarak biz bu programı düzenledik diyebiliriz kitapta esas itibariyle dışarıdan okunduğu zaman kitap çok komplike bir kitap değil fakat e, dili çok güzel fakat içerisinde çok ilginç bir şey var bir bir çeşit gezintiler anlatıyor yani şehri adım adım gezerken o mekanın tasvirini yapıyor ve biz de bunu e, Özlem'le beraber e, tematik ve e, yerel olarak yeniden e, sınıfladık. Mekanda e, hangi konulara değinmiş, nerelerde neye değinmiş. Yani işte ticaret yapıları, gündelik hayatlar, e, eğlenceler, e, altyapılar gibi şeyleri var. Bunu yaparken de biz e, neye benzediğini belki yaparken yapı e, yapı yapa anlayabiliriz. E, onun için daha fazla uzatmadan şeye geçelim. E, kitaptaki... Ee, anlatıya geçelim. Kitapta da e, şöyle bir şey var. Bize ilk başta e, Beyoğlu yakasının iktisadi hayatı, mağazaları e, sokaklarıyla ilgili bir anlatıdan başlıyor. Bu anlatıya da buradaki gezimize biz şeyden başlayacağız. E, Galata'dan başlayacağız evet. ve Galata'dan yavaş yavaş biz e, şeyi e, anlatıyı İstiklal Caddesi'ne e, taşıyacağız ve İstiklal Caddesi'nin Cünel Meydanı'ndan başlayarak kenarındaki eee üzerindeki ticari mekanlar üzerinden e, devam edeceğiz. Evet belki bugün bize eşlik edecek olan bir kaynaktan daha bahsetmek iyi olabilir. Goa haritaları. Evet, Goa haritalarındaki mekansal temsil şey Sermet Muhtar olsun anlatısıyla çok büyük ölçüde Evet. ...birebir diyelim uyuşuyor. Evet, yani şimdi Sermet Muhtar Alus'u böyle Kerime Nadir'in romanı gibi okumakla... ...Gordon İstanbul haritaları, Charles E. Gordon İstanbul haritaları üzerinden okumak... ...bence iki tane çok farklı deneyim oluşuyor. Çünkü şeyi anlamak için, yani nasıl diyelim neden bahsedildiğini anlayabilmemiz için... İstanbul Belediyesi tarafından e, yayınlanmış, önsüzünü sevgili Jean-François Peruz'un e, yazmış olduğu bu e, e, Türk Pervet haritalarından önceki İstanbul'un ilk yangın haritaları olan Charles I. E. Go haritaları eşliğinde okumamız lazım. Bu haritayı okuduğumuz zaman e, Servet Muhtar Alus'un bize sunduğu e, çerçeveyi gözümüzün önüne getirmemiz e, mümkün oluyor. Böyle bir harita olmadığı zaman da e, yazarın neden bahsettiğini, nereden bahsettiğini e, izlememiz de pek kolay olmuyor. O yüzden biz bu e, şeyi yaparken, programı yaparken belki e, şey olmadığı için hani bir görsel iletişimimiz olmadığı için seyircilerimize karşımızda kocaman açılmış bir Charles E. God paftası eşliğinde programı yaptığımızı söyleyebiliriz. Bunları daha sonra bluğa ekleyeceğiz. Evet. Bu haritaları da parça parça şeye, bluğumuza ekleyeceğiz. Yani her programla ilgili hangi haritalar vardır, nerede yani hangi binalar yapılıyor, hangi binalara değindiysek üzerlerine de küçük belki işaretler koyarak hani Balıklıhan neredeydi işte borsa binası neredeydi bunları da görmek mümkün olacak. Şimdi anlatıya geçmeden önce çok kısa bir şeyden bahsedeyim. İstanbul'un ticaret, yani ticaret bir şehrin ticari mekanında ticaret mekanında temelde şehir coğrafyacıları şehir tarihçileri iki çeşit tüketim ee, tüketim biçiminden iki, iki çeşit ticari e, kullanım ticari arazi kullanımından bahsederler. Bunlardan bir tanesi e, çürüyebilir zamana karşı direnci olmayan e, daha çok yiyecek maddeleriyle ilgili e, e, maddelerin perakende ticareti e, bunlar ne olabilir işte balık, süt sebze meyva gibi yani böyle bizim hal, hal tipi şeylerin ve frigorifik elektriğin buzdolabının icat edilmediği dönemlerde hiç unutmamız gerekir ki et de bunlardan bir tanesiydi. Eti de saklamak mümkün olmuyoruz. O yüzden bu tür malın Dayanıklılığı çok az olduğu için çok merkezi bir yerde bulunması gerekiyordu ki bunlar satılabilsin. İkincisi ikinci tür mallar ise sonsuza kadar dayanabilecek mallar ki bunların içerisine bunlara İngilizce'de casual retailing deniyor. Normalde bizim her gün yapmadığımız ama yaptığımız zaman da küçük bir servet bırakıp gittiğimiz şeyler ki bunlar çeyiz alışverişi şeycilik. E, zine eşyaları ve e, bir evlenme e, olduğu zaman çeyiz düzmeyle ilgili olan işte sandıklar, e, tabaklar, tencereler falan gibi şeyler. Şimdi o yüzden e, bu genellikle bu, bunların da çok merkezi bir yerde olması gerekiyor. Çünkü insanlar böyle bir e, normalde alıp ve e, her gün alıp alışverişini yapmayacakları malları almayı sonsuza kadar erteleyebilirler. O malların kendilerini hatırlatmaları lazım. Hatırlatabilmeleri için de çok merkezi bir yerde olmaları ve önlerinden milyonlarca kişinin gelip geçmesi lazım. Bütün Anadolu şehirlerinin ticari peyzajı bu iki tane faaliyetin birbirleriyle, yarışmalarıyla ilgili bir şeydir, tarihtir. Bütün büyük şehirlerde kuyumcuların işte bu geyim, çeyiz alışverişinin yapıldığı yerlerle onları çok bitişik yerlerde biz şeyi buluruz efendim bu zerzevatların hal gibi şeylerin satıldığı şeyler çünkü farklı farklı nedenlerle bunlar mekanda yan yana yer almak için birbirleriyle yarışırlar. İkisinin de birbiriyle birbirine alışverişi çok dar olacak. Mesela Bursa bunlardan bir tanesidir. İstanbul'da da eğer deniz olmamış olsaydı, İstanbul normal tipik bir şehir olsaydı bu ikisi birbirine yan yana gelecekti. Fakat deniz ulaşımı nedeniyle şey nasıl diyelim bu gündelik hayatın yapıldığı balık pazarı deniz kıyısında Şehrin e, kapalı çarjı dediğimiz şey de buna 500 metre ufki mesafede ama dağın tepesinde yani tepenin üstünde şekillen. Şimdi bu kısa şeyden e, yola geçerek bir de üçüncü şey yapalım. Bu ticari dediğimiz hikaye isterse şey olsun, isterse gündelik hayata e, değinsin, isterse gündelik yaşama ilişkin bir ticari olsun, isterse de böyle bizim seyrek perakendecilik dediğimiz çeyiz alışverişi olsun. Bunlar düz yer isterler. İstanbul'da da düzlük İstanbul'un en az e, sahip olduğu e, değerlerden bir tanesidir. İstanbul'un en kıt kaynağı diyebileceğim düz yerdir. Şimdi şeye kadar e, görmüştük ikinci programımızı da İstanbul tepe, tepelikli bir e, topografyaya sahiptir. İstanbul'un hiçbir yeri çok az düzlüğü vardır. İstanbul'da düzlük dediğimiz yer sonuna kadar ve tünel'e kadar kullanılmıştı. Galata tarafından başladığımızda şey düzlük dediğimiz şey sahilden giden bir yerdir. Tophaneden başlayıp Azap Kapı'ya kadar giden bir caddeler sistemi vardır. Buna da bugün adı unutulmuş ama Grand Buda Galata denirdi. Grand Buda Galata ee, aslında şey Azapka Perşembe Pazarı üzerinden de uzatılmasıyla baktığımız zaman burasına eski dilde Galata Caddesi Kebiri yani nasıl Grand Rudeau Pera varsa bir tane de Grand Rudeau Galata vardı. Bu da hı hı. E, oradaki bütün e, düzlüğü şey yapıyor. Bu cadde o kadar kıymetliydi ki e, bugün normalde bizim aklımızın alamayacağı darlıkta bir, ...iki caddeye ayrılmıştı, özellikle tünelin önünden başlayıp Perşembe Pazarına giden yolda e, ortada kocaman bir küçük ada vardı buradan başlayabilecek. Hocam peki ne oldu? He, o, o, o, e, o adalar bugün kayboldu, yani tamam. bizim bugün görmediğimiz bir adalar. Yani o bir cadde düşünün, rüfüjinin üzerinde dükkanlar vardı ve o rüş, röfüjün ortası röfüjü de yıktılar, dükkanları da yıktılar ve bugün gördüğümüz yani tünelin önünden başlayıp Perşemepazarı'nın önüne giden cadde aslında şu ortasındaki röfüjün üzerindeki dükkanları yitirmiş bir e, caddedir. Bu da 1955'teki eee Menderes imar operasyonu sırasında olmuş bir şeydir aynı şekilde onun karşısında şeyden başlayıp Karaköy meydanından başlayıp tophaneye giden yolda da iki tane cadde vardı Bu iki tane caddede yani burada bir büyük cadde vardı Fakat bu bir caddenin şeyi genişliği kafi gelmediği için bu caddede büyük bir kısmını kaybederek şey oldu genişletildi. Genişletilince de e, o civarda büyük bir e, bina e, yani caddede bir, bir tarafta Refüje'deki binaları yıkarak caddeyi geliştettiler ve Refüje ortadan kaldırdılar. Öbür tarafta da Refüje olmayan caddedeki deki, çevresindeki binalar e, yıkıldı. Burada tabii en ilginç şeylerden bir tanesi de Karaköy Meydanı dediğimiz meydan aslında bugünkünden çok küçük bir meydandı. Şimdi burada Üç tane önemli binadan bahsediyoruz. Bir tanesi köprü, Köprü'den daha sonra geçeceğiz ama köprü bu meydana biraz böyle verev, biraz eğri bağlanan bir şeydi. Karakayı Meydanı denen şey de bugünkünden çok küçük bir meydandı. Böyle bir çeşit açıklık gibi, çok man mantıklı küçük olması çünkü... Karaköy Meydanı düz, düz. <gülüyor> ve ticarete e, düz ayak e, yer gelişir, erişilebilir yer gelişir. O yüzden Karaköy Meydanı düzlük olarak bir şey yapıldı. Buranın bugünkü halini alması için 1955'leri beklemek lazım. Ama Sermet Muhtar Alus kitabında bize e, düz bir karı, düz ve küçük bir kadıköy, Karaköy Meydanı'ndan bahsediyor. Burada iki tane büyük kompleks bir tane de karakol binası vardı. Büyük kompleks dediğimiz şey... Ee, belediyenin kurulmasından sonra ilk yapılan borsa binasıydır ki buna da Konsolit Han deniyordu Haritada bunun yerini bulmak e, gayet kolay Konsolit Han'ın karşısında e, şeyleri haritacıları e, çıldırtacak komplekslikte bir yapı vardı bu yapı e, pervitçi haritalarında da buna benzer e, şeyleri görmek mümkün bu bölgeye ilişkin bir suat nirvan haritası var. O haritada bu yıkılmadan önceki Havyer Han'ı görmek mümkün. Havyer Han denen şey aslında basit bir bina değil. Zannediyorum zaman içerisinde Ekran. bitişik nizam birbirine yapılıp Hı -hı. sonra duvarlarını birbirine bağlamak suretiyle birinden ötekine geçir, geçilen bir kısmı ahşap, bir kısmı yığma, bir kısmı ahşap, yığma karışık, son derece kompleks bir yapısı olan iç sokakları, avluları Hı -hı. olan ve içi Baştan aşağıya komisyoncularla dolu olan ve de işlev itibariyle bu, bugün e, Londra'daki The City'nin bir Doğu Akdeniz e, benzeri olan e, diyebileceğimiz bir ticari komplekste Hemen karşısında da e, borsa binası var. Peki bu komisyoncular kimdi hocam? He. Yani bu komisyoncu şimdi o komisyoncular mesesine geldiği zaman İstanbul e, şeyden önce yani bunlar borsada işlem yapan bir şeydi. Ama şunu söylemek gerekir ki elektrikten evvel özellikle elektrikten önce İstanbul bir komisyoncular kentiydi. Komisyonculuğun çok çeşitleri vardı. Ve bu yani İstanbul'da herhangi bir iş yapmak için o işi bilen o işin uzmanı olan komisyoncuyu bulmak. Onunla konuşmak gerekirdi. Ve bu komisyoncu kelimesi. Bugün kullandığımız, bugün biraz pejoratif dilde kullandığımız simsar kelimesi var. Hasta simsarı filan derler. Yani hasta simsarı doktora hasta götüren bir çeşit aracı gibi. Ama o dönemde bunu, bunun bu simsarın adı Kurtiye'dir Fransızca'da. İstanbul rehberlerinde bunlardan çok geçiyor. Yani her malın bir çeşit simsarı vardı. Komisyoncusu vardı. İşte bu aracısı vardı, tedarikçisi vardı bu adımı bulmak gerekiyordu o ve tabi telefondan önce İstanbul'un ticari hayatı şehir merkezinde oluşan ve haritaların yansıtamadığı binlerce küçük komisyoncuların söz yani birbirlerini görerek tanıyarak şekillendirdikleri bir hayattı. Buradaki bu Havyeran'daki komisyoncular ise bütün bu para alışveriş komisyon ithalat ihracat işleri ve borsada yapılan senet sepet <gülüyor> işlerini şey yapan değerlendiren döviz arayanlara döviz bulan döviz bozduranların dövizini en iyi koşulda şey yapan değerlendiren bir kısmı sarraflık işiyle de e, uğraşan ama bir kısmı borsada yatırım yapan böyle muazzam bir şeyden bahsediyorduk evet. Peki bu binaların yıkılmasıyla İstanbul ne kaybetmiş oldu hocam? Sadece A komisyoncular mı gitmiş oldu? Hayır bence tabii burada buradaki binalar içerisinde e, şunları düşünmek lazım. Buradaki binalar kendi başlarına duran binalar değildi de bir tanesi. Mesela burada küçük ve küçük büyük millet han diye binalar vardı. Ki bunlardan bahsediliyor. Büyük millet han binası. Bunlar kendi başlarına duran binalar değildi. Aslında onu anlamak için de bu millet kelimesini anlamak lazım. Milletler, milletler işte Osmanlı'da gayrimüslimlerin adı milletti. Küçük millet ve büyük millet hanları aslında İstanbul'daki Rum cemaatinin inşa ettiği şehir merkezindeki binalardı. Bunların şeyleri bunların gelirleri aslında o cemaatin eğitim ve sağlık kurumlarının finansmanında kullanılıyor. Yani şehir merkezindeki bu şeyler bu hanlar aslında gelirleri kiraları ile o cemaatlerin kamusal hizmetlerinin finansmanını yapıyorlardı. Tabii İstanbul'un İstanbul bu şeyinin, bu mekanının bir e, kendi içinden geçirdiği bir değişim var. Bir de e, daha sonra 1950'li yıllarda yıkımlarla ilgili geçirdiği bir dönüşüm var. Kendi içinden yaptığı dönüşümü... Ee, birazdan biraz daha iyi, iyi işleyeceğiz çünkü onu e, tünele bağlamamız gerekiyor ama yıkımlarla ilgili çok kısa bir şey söylemek gerekirse bu şey e, Karaköy'ün bu yapısı aslında 1950'lere kadar aynen kaldı ki bunu Sermet Muhtar Alus kitabında diyor ki yani 30 yıl önce ne idiyse aynı şekilde duruyor. Ve e, orada e, bunu görmek mümkün. Hatta bu bölge merkezi bir yerdi. Burada ne gibi gündelik hayat, e, gündelik ticaret vardır denildiği zaman bize e, hemen o borsa binasının yakınındaki haraççı sokağı üzerindeki domuz, şarküteri, bilmem, e, asılan etleri, şarküteri, salamların olduğu... ...şeyden bahsediyor, hatta bunlardan... ...hınzırlar diye. <gülüyor> de Peki hocam, balıkların karşı tarafta olmasını... ...anlıyorum da domuzlar mı burada? Domuzların Domuzlar çünkü... ...domuz karşı tarafta tüketilen bir gündelik... ...tüketim malzemesi değil. Tabii şey... ...nasıl ticari hayat... ...coğrafi olarak kendini... ...örgütleyip... ...şeyde nasıl diyelim alış ve en nüfusun yüzde seksenine yakını aslında şeyde yaşıyordu. Tarihi Yarımada yaşıyordu. Ve Tarihi Yarımada'nın da en merkezi yerinde Kapalı Çarşı vardı. Kapalı Çarşı'da bütün cemaatlerin nasıl diyeyim gündelik olmayan ticaretini sağlıyordu. Gündelik ticarette de balık pazarında vardı. Burada da ne satılıyordu? Limon, hasır bilmem ne filan. Fakat bunun müşterisi çoğunlukla Müslümanlar olduğu için Domu, domuzda pek fazla e, Müslüman mahallelerinde satılması e, nasıl diyelim e, adetten olan bir şey olmadığı için e, bunu e, şey yaptılar. Onun için o bölgede o bölgede domuzla ilgili olan şarküteri işleri büyük ölçüde e, Karaköy civarında e, gerçekleşiyordu. E, tabii şimdi bu e, e, bu yapı bizim Karaköy'de gördüğümüz bu yapı ee, şöyle bir yapıydı ee, köprünün tophane tarafında daha çok denizcilik deniz ee, nakliyatıyla ilgili olan faaliyetler tam merkezinde Karaköy Meydanı'nda finansla ilgili maliyetler köprüyle ee, Unkapı'nın köprüsü arasında Perşembe Pazarı dediğimiz e, yerde ki buraya Osmanlıca iki köprü arası deniyordu. Burada da daha çok tersaneyle ilgili gemi gemi inşaatı ile ilgili küçük tamirlerin yapılabileceği bir sanayi bölgesi vardı. Yani yapı, yapısal olarak böyle e, batı e, şeyden boğazdan gelip Haliç işlerine doğru ilerlediğimizde birbirini takip eden çok ilginç bir e, şeyi vardı iş arazi kullanım dokusu vardı. Ve bu topografya ile de. Nerede doğrudan ilgiliydi. Şimdi bunun tünelin yapılması ile birlikte bu buradaki olan organizasyon kendi içinde bir dönüşüme uğradı. Bu dönüşümü ikinci problem, sonraki programımızda işleyeceğiz. Ama son olarak şunu söyleyeyim, bu yapı bu yapı 1950'lere kadar kendini e, sürdürdü. 1955-56 yılında Salı Pazarı Limanı yapıldığı zaman yani tophane kışısı yapıldığı zaman bu kışlayı şehrin ana merkezine yani tarihi yarım adaya yap, e, bağlamaya, bağlamayı gerektiren bir büyük yolun açılması söz konusu oldu. Bu büyük yol açıldığı zaman neler gitti diye baktığımızda şunlar gitti. Bizim o e, Perşembe Pazarını e, Azap Kapı'ya bağlayan caddenin ortasındaki rüfüj <gülüyor> yani Röfüjideki küçük ama çok tipik e, e, şeylerin hepsi kayboldu. E, Demir Kapı Caddesi dediğimiz şeyi Karaköy'ü tophaneye bağlayan cadde genişletildi. Karaköy meydanında ise ne borsa binası kaldı ne karakol kaldı ne oradaki küçük cami kaldı. Darankon'un camisi kaldı ne de Havyer Han kaldı. Bugün gördüğümüz şey, bugün gördüğümüz meydan. O bölgenin 1903'teki meydanından artı kalanlardan oluşan bir boşluktan ibarettir. Bu Ama bu, bu 1955'ten sonra olanlar. Ama zaman içerisinde tünelle beraber başlayan ikinci bir dalga var. O da bizi ikinci bir sonraki programımızın konusu haline getirecek. Belki burada şeyi de şundan da bahsetmek iyi olabilir. Sermet Muhtar Alus bu ferah fezalığı da biraz onayladığından bahsediyor. Evet. Bu yavaş yavaş yeni cami önündeki müdahalelerle orada oluşturulan meydan ve bunun karşısındaki gerçek, gerçekleşecek müdahaleleri de biraz kendisi göz kırpıyor. Evet, evet, evet. ne yapılmış o zaman o modernist <gülüyor> ideolojisi Sermet Muhtarı da etkilemiş. O da bu yıkımları biraz şeyle... Nasıl diyelim ee, özlemle bekliyor ve evet. takım onun beklediği şeylerin evet. içinde yaşıyoruz evet. biz bugün. Önümüzdeki hafta pasajlarla görüşmek üzere.